Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhabalar. Ben Kenan Doğan ve yine bir salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından size Kentin Gizli Öyküleri programıyla merhaba diyoruz. Her programda olduğu gibi bu programda da gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaşıyoruz ve stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Yaşam öyküsünü bizlerle paylaşacak, heyecanla bekliyoruz acaba neler anlatacak bize diye ve bugünkü konuğumuz sevgili Ayşegül Kırşan. Ayşegül hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yaşam öykünü bizlerle paylaşmayı kabul ben ettim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ee, Ayşegül'ün sesinden de anlamışsınızdır genç bir arkadaşımız <gülüyor> dolayısıyla e, programımızda yaşam öykülerini anlatırken zaman zaman daha böyle kıdemli konuklarımız oluyor ve uzun yıllara yayılmış yaşam öykülerini paylaşıyoruz ama bugün stüdyomuzda genç bir arkadaşımız var ve aslında belki de birçoğumuzun her gün düşündüğü aklından geçen yapmak istediği bir şeyleri yapmış ve bugün burada bu programda bunları bizimle paylaşacak bir arkadaşımız var. Ne yapmış acaba Ayşegül? Neden programa konuk olmuş? Biraz sonra detaylıca sizlerle paylaşacağız. Peki sormak istiyorum Ayşegül. Yaşam mümkün nerede? Ne zaman başladı? 11 Mayıs 1990'da İzmir konakta doğdum. Sonrasında ilkokulu Göztepe'de okudum. Ve... Annemle babam boşandıktan sonra da Karşıyaka kısmına geçtim. Bir İzmirli var şu anda evet. yayınımızda. İzmir Simita Svetagemrek diyoruz genelde. <gülüyor> Oradan başlarsak evet. bir galiba bitiremeyiz programı diye düşünüyorum ama ee, İzmir'de hem Göztepe'de hem Karşıyaka'da evet, iki tarafta iki da aslında. Evet. Kesinlikle çocuğum diyebilirim ama Göztepeliyim aslında. Göztepelisin. <gülüyor> Karşıyaka'yı sanki daha çok seviyorsun ama. Evet. Orada orada da güzel yerler var. Bir ayrışmaya sebep olma da <gülüyor> iyisi bu konuyu kapatalım. İzmir'de doğdun. Doğduğun yıllarda İzmir nasıldı sana göre? Doğduğum yerlerde İzmir tabii daha bakirdi. Çeşme o zaman böyle keşfedilmemişti. Aslında biraz İstanbul hakkında uğramamıştı diyebiliriz. Ee, Seferisar'da da bizim yani Çeşme'ye yakın yerli Seferisar'da da aslında bütün yazlarımı geçirdim. Ee, çok daha bakirdi. Şu anki gibi İstanbul'dan bir göç almıyordu. Ee, fakat İzmir her zaman güzel İzmir'imiz. <gülüyor> Peki nasıl bir çocuktun? Ben genelde aslında hareketli bir çocuktum... ...ama her zaman çalışkandım, notlarım iyiydi. Yani annemle babam Veli Toplantısı'na geldiği zaman... ...hep mutlu ayrıldı, ayrılırlardı. Biraz liseden sonra asiliklerim başlamış olabilir. Ergenlik. Evet, ergenlik çağlarında <gülüyor> yaşamış olabiliriz. Evet ama onun dışında hani sakin bir çocuktum yani. İşte bu münazeralarda, bir şeylerde hep yer alırdım. İşte makale yarışmalarına katılırdım veya işte bir gösteri olacağı zaman hep bir işte bir ben olurdum yani oradaki. <gülüyor> bir şekilde şey, sosyal aktivitelerimde yoğun olarak yaşayan bir çocuktum derslerinde başarılı, sosyal anlamda hareketli, başarılı evet. bir öğrenci. Ee, İzmir'de yaşıyor ve İzmir'i seviyor. İzmir'in evet. her iki tarafında, her iki kesiminde de yaşamış bir e, İzmirli konuğumuz evet. bugün stüdyomuzda. Peki e, kardeşim var mıydı Ayşegül? Ablam var benden 8 yaş büyük. Nasıldı? Çok istemiş benim benim olmamı çok istemiş ablam. Hatta ona şey imzalatmışlar. İşte bütün kardeşimin e, altını temizleyeceğim. Işte ona çok iyi bakacağım filan diye böyle kızcağızın iyi <gülüyor> Okuldayken imzalanmış şeyi var hala duruyor. Çok istemiş yani beni. Ablamla hep süper bir ilişkim vardı o yüzden. Ama 8 yaş aralık olduğu için aramızda hep biraz yaş aralığı olduğu için daha iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Daha abla abla. Abla abla evet. evet Ağılıklıktan dolayı. <gülüyor> Aynen. Peki e, okulda başarılıydın. O yıllarda İzmir e, nispeten şimdiye göre daha sakindi. Evet. E, bahsettiğin gibi İzmir'in safiye yerleri e, tatil yöreleri Hı. daha az hareketliydi. Dolayısıyla e, güzel bir dönemdi. E, ne yapardın o dönemde okul dışında sosyal aktivitelerde de bol miktarda ilgileniyordun ama hani baktığında kendi çocuk dünyanda nasıl bir Ayşegül görüyorsun? E Tamamen oyun odaklı bir Ayşegül görüyorum. Aslında İzmir'de yaşamanın en güzel noktası... ...bir sokakta büyüme şansımız oldu. Yani okuldan gelince sokakta oynamak şu an bir lüks. Yani İstanbul'da bunu yapılabilen yerler var mı? Emin değilim ya yani belki vardır. Muhakkak vardır. Aynen yani sokakta dizi vura, vura her gün. Var. Evet, ya yani o gerçekten ben onu şu an bir lüks olarak görüyorum. Ve bir güzelliği de dediğim gibi İzmir'e yakın... Doğa ile iç içe olabileceğiniz çok fazla yer olduğu için işte yazın sürekli bir yazlığa gitmek, ee, hani orada bir arkadaş çevrenin olması, küçüklükten arkadaşların olması. Ya yani benim için çocukken en büyük e, heyecanım oydu yani. yani. yaz gelsin, işte yazlığa gidelim veya e, küçükken de hani okuldan okuldan kendi eve gidip yürüyerek hani anahtarınla evi kapısını açmak. Hani şu an düşünüyorum mesela İstanbul'da ilkokula giden bir çocuğa Kendin işte okuldan gidip gel demek biraz belki şimdi İzmir'de bile mümkün değildir bilemiyorum ama biz öyle büyüdük yani. Hani benim anahtarım vardı ilk hukukta kendim gidip gelebiliyordum. Şu an çok ilginç geliyor mesela düşününce <gülüyor> şanslı çocuklardı. Kayla evet. Anı baktığında ülke geneline baktığında, hatta İstanbul'da da <gülüyor> büyük şehirlerde de bu şanslı, nispeten daha azınlıkta olan çocuklar yok değil var. Evet, ya da bakkal ee, amca vardı yani hani anahtar o, bırakılırdı. Evet yani o bakkal amca lüksü, o da o da süper bir ilişkiydi. Yani bütün esnafları tanırsın, Park yakında gideceğim park vardır. Parklarda oynarsın hani kendi başına bir küçükken bile kendi başına bir çevre edinebilme şeyin potansiyelin olabiliyor. Saatlerce eve gitme. Sen bile kimse seni merak evet, etmez. Evet, cep telefonum farklıdır. da yok. <gülüyor> Kesinlikle. Bu <gülüyor> da var. Büyük bir farklılık şimdiye nazaran. Şu anki çocuklara tabii bakınca... ...kendi çocukluğuma ve konuklarımızın da çocukluğundan Hı. bahsedince... ...her zaman söylüyorum. Şu anki çocuklar birçok şeye aslında daha kolay erişebiliyorlar. Bilgiye daha kolay erişebiliyorlar, teknolojiye daha kolay erişebiliyorlar. Hı. Nispeten bizden önceki, yani bizim jenerasyonumuza göre... ...bizden sonraki jenerasyon daha... Kolay sahip oluyor bir şeylere ama bunlar şans mıdır şanssızlık mıdır e, doğayla ilişkisi bu kadar kopmuş bir e, evet. nesil e, ileride neler yaşar gerçekten bunlarda büyük soru işareti sen de nispeten şanslı bir nesilsin <gülüyor> belki de o evet, kuşağın <gülüyor> sonlarına doğru <gülüyor> diyebiliriz e, peki sonra e, İzmir'de Göztepe'den karşı taşındın okul başarılı bir şekilde devam etti Ortaokulu bitirdim. Evet, sonra, sonra lisede annemin işi nedeniyle İstanbul'a taşındık. Orada da e, sen beni lisesine girdim. E, Fransız öğrenmek çok istiyordum çünkü e, öyle bir şeyim vardı. Ailem, mesela benim ailem, annem, babam inşaat mühendisi, babam, şey, ablam matematik mezunu. Ama yani genel olarak e, böyle fen matematik üzerine bir herkes öyle bir seçim yaptı çamı düşünürsünüz aslında ama... ...hiç benim öyle değildi ve ailem bunu kabul etmişti... ...yani tamam bu kız edebiyatı çok seviyor... ...hani Türkçe matematik ne istiyorsa olsun... ...bir de ikinci çocuklarda öyle bir şey oluyor yani... ...daha rahat bırakın. ...aynen hani birinci çocuğa böyle dayatalım... ...ikincisi tamam ne istiyorsa onu yapsın gibi... ...o yüzden de yani Saint-Mena'ya... ...Saint-Mena'da okumaya başladım... ...Niye ee, Fransız... olmak istiyordun? Ee, aslında ben avukat olmak istiyordum... ...çok... ...tek isteğim de oydu... Ee, ...fakat sonrasında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkilere girdim. Yani avukat olmak istem... ...yani ÖSS sınavım kötü geçmişti açıkçası burada dürüst olmak gerekirse. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de Uluslararası İlişkiler kazanınca ne, o da güzel geldi. Ama diplomat olabileceğimi hiç düşünmüyordum zaten. Hani ben, Yine de bir bölüm bitirmek... Yani. <gülüyor> 4 bir mezun olabilmek. <gülüyor> evet, yani çok fazla farklı farklı dallarda yani hem ekonomi içinde hukuk tabarında yani ulusal ilişkiler zaten hem siyasal bilgiler yani genel olarak dünya görüşünüzü değiştirecek zaten hani, üniversiteyi bir meslek meslek edinmek olarak görmemizde bir hata yani bunu ben söylemiyorum genel olarak öyle bir Kesinlikle. durum Kesinlikle. Yani sonuçta o yüzden de bunu hani uluslararası ilişkiler okumaktan çok memnunum. Çünkü dünya, dediğim gibi dünya görüşümü değiştirecek birçok farklı e, ders aldığım için... ekonomi olsun, hukuk olsun, siyasal bilgiler olsun, küreselleşmeden ve dünya ilişkilerine dair. E, bu çok iyi bir tabii ki vizyon sağlıyor. E, Belki çok istemeden gittin ama seve seve okudun anladığım kadarıyla. E, evet, aynen yani öyle oldu. <gülüyor> e, aldığın dersler, öğrendiğin bilgiler anladığım kadarıyla evet. sende yeni heyecanlar yarattı. Ve gün geldi, üniversite bitti. Evet, mezun oldum Mezun oldum. Ama ben üniversitede zaten diplomat olmayacağımı bildiğim ve fark ettiğim anda hani bütün bir özel sektörde bir arayışa girdim. Hani ben ne olacağım mezun olunca diye. O yüzden ikinci sınıftan itibaren de birçok ajansı ve kurumsal firmalarda staj yaptım uzun dönemde. Hani zorunlu değil. Kesinlikle kendi isteğimle gönüllü olarak. olarak. evet. Ve bu dönemde de hani iletişim tarafı hani pazarlama ve pazarlama iletişimi gibi bir ...benim yani ilgimi çekti... ...o yüzden de mezun olur olmaz... ...bir bankada... ...bir bankanın kurumsal iletişiminde... ...marka uzmanı olarak... işe girdim... ...sonrasında... ...orada çalışma hayatına zaten... ...böyle hemen hızla... ...adapte oldum ister istemez... ...ama zaten işte şirketlerde ...staj yaptığım için... ...o güzel bir şekilde hemen yani hızlıca adapte oldum... ...ve çok hani severek işimi... ...hani böyle aile gibi... ...bir de ilk işin böyle bir duygusal şey vardır... yani aile olarak görürsün işte... Kendi işinmiş gibi evet, gidersin Evet kendi işinmiş gibi kesinlikle inanılmaz vardır ama... Evet. Yani, ...her sabah uyandığında gidip evet. bir kurtarman lazım o şirketi... Evet, ...çünkü evet, o şirket evet. seninmiş gibi hissedersin... Aynen o şekilde yani böyle tatile çıkıyordum... ...diyordum ben sıkıldım dönmek istiyorum... ...hani artık evinden daha fazla zaman geçirdiğin... ...ailenden daha fazla zaman geçirdiğin insanlar haline geliyor... Ve bir bankada çalışıyorsun. Doğru. Evet. Hatırlıyoruz değil mi? Bir bankada çalışıyorsun. bankada çıkıyorum. çalışıyorsun ve kendi işin gibi çalışıyorsun ve tatile gittiğinde bankayı özlüyorsun. Gerçekten öyleydi evet. Bu Muhteşem. belki rüya gibi görülebilir <gülüyor> ama belki garip bir canlı olarak geliyor olabilirim ama gerçekten böyleydi. Sonra başka bir bankaya geçtim. Orada da iki sene çalıştım. Yani i̇lk çalışmaya başladığım yerde üç sene çalıştım. Diğerinde de iki sene çalıştım. Ve artık işte ne yazık ki bir, bir süre sonra e, böyle bir hayatımız hep böyle mi gidecek? Her gün işe gidip geleceğiz ve bu hayat hep böyle mi gidecek gibi soru işaretleri oluşmaya başladı tabii. Yani beş senelik iş yaşamı, beş senelik serüven sonunda aslında bugün e, birçok insanın her sabah işe giderken ya da her akşam işten dönerken ya da iş yerinde en ufacık bir olumsuzluk yaşadığında kafasının arka planında sorguladığı ben ne yapıyorum? Gerçekten evet. bunu mu yapmalıyım? Hayat bu kadar mı? Hayat bu kadar <gülüyor> mı? Başka yapacağım bir şey yok mu? Ve böyle Aynen. mi devam edecek sorgulamaların sen 5. yılın sonunda oraya ulaşmış evet. oldun? Evet biliyorsunuz bizim jenerasyonun bir hastalığı var. Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Yani demin de konuştuğumuz şeyler biraz teknolojinin tabii ki gelişmesiyle ama onun dışında da yani hani tamam sonra ne oldu? Yani ön, bir süre sonra artık tamam bunu da yaptık ama sonra hani bunu tatmin ama Bence çok büyük bir problem. Sadece bizim problemimiz dünyanın şu anda problemi ve bir şeylerin değişmesi gerekiyor. ...bazı şekillerim bence... Hani ...bunu kurumsal şirketler için... ...veya bütün iş yaşamı için... Hani ...herhangi özel bir bankaya veya... ...Türkiye'ye özel olarak söylemiyorum... ...ama artık bu jenerasyonu anlayıp... <gülüyor> ...buna özel bir çalışma şekli... ...geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle doğrusun, haklısın. Peki sen bir gün... ...dedin ki... ...yani bu kadar mı bu dünya, yapacaklarım bu kadar mı... Hı hı. ...bu kadar olmamalı... ...ben başka bir şey yapmalıyım dedin... ...ve neye karar verdin? Ben uzun bir seyahate çıkmaya karar verdim. İstifa edip, işte bütün düzenimi bozup, güzel işimi bırakıp, güzel evime, sıcak yatağımı, sıcak tuşumu. Nereye Her gitmeye şey. karar verdin? Ben Güney Asya'ya gitmeye karar verdim. Bunun nedeni aslında Güney Amerika'ya gitmek isterdim. Hayalimde hep o vardı ki Küba ve Dominik Cumhuriyeti'ne gitmiştim zaten. Ve gerçekten kültürleri inanılmaz değişik yani çok güzel çünkü hani hayat felsefeleri çok ilginç hani bizim gibi Avrupalı ben bizi de Avrupalı sayıyorum çünkü yani düşünce tarzımız gerçekten öyle hani bizim gibi işte ne yapacağım işte ne yapmalıyız daha nasıl kendimiz ben sürekli geleceğe dair bir artık anksiyeteye varan bu kaygı yok ve sadece yaşamdan keyif almaya dair bir hayat şekli ...vardı yani benim gözlemlediğim. Fakat şey maddi anlamda... ...tabii bu beş senede benim yaptığım birikimle... ...on <gülüyor> altını evet, çizelim. Şimdi dinleyicilerimizin arasında düşünenler vardır. E ne güzel beş sene sonra işimi bırakıp... ...ben uzun bir seyahate çıkayım deme lüksü var diye... ...ama Ayşegül beş sene boyunca yaptığı bütün birikimi ortaya koyarak... ...o birikimle bu seyahatini yapıyor. Yoksa hani çok hali vakti yerinde bir aile olarak... Evet. E, ...değil... E, ...bu süreçte tamamen aslında... ...kendi birikimleriyle bütün bunu yapıyor... Evet aynen öyle ya şimdi e, bu sosyal medyadan paylaşımlar yapınca beni tanıyan veya uzak, uzaktan tanıyan veya işte bu kadar yakında olmayan insanlardan direkt şu hani senin baban zengin herhalde bu, bu sadece bana gelen bir şey değil hani bütün aslında gez, gezgin arka yani gezgin demeyeyim aslında bu kötü şey bir tabir ama gezen benim gibi uzun dönemli gezen insanlarda ortak bir reaksiyon insanlara gelen e, gezecek parayı nasıl buluyorsun ya yani, 6 ay boyunca geziyorsun aslında hani bizim alıştığımız kısa dönem ...gittiğimiz Avrupa tatillerinde... ...işte otellerde kalıyoruz. Beş yıldız otellerde kalıp... Tabii 5 yıldızda da gerek yok. Yani herhangi bir otelde kalıyoruz. İşte güzel restoranlarda yemek yemeye çalışıyoruz. Tüm turistik aktiviteleri hiç sorgulamadan yapıyoruz. Her şeye para veriyoruz. En pahalı ulaşım araçlarını kullanıyoruz. Veya turla giden gitme seçenekleri var. Fakat Güneydoğu Asya'yı seçmemin sebeplerinden biri... ...ucuz olmasıydı tabii ki. Ee, ve onun dışında yine farklı bir kültür yani Avrupa gibi değil Asya'ya bambaşka Hiç gitmemiştim Asya ee, ikinci sebebi de oydu ama Ana sebebi tabii ki uzun dönemli seyahat edebilmem için Bütçemin yeterli olabilmesiydi Yani aslında kendi yaptığımız O tatillerden kısa süreyle Avrupa tatillerinden Diğer ülkelere yapılan tatillerden Hesapladığımızda 6 ay Çok maliyetli bir şey evet, gibi inanılmaz, gelebilir mümkün ama değil. Sen <gülüyor> böyle bir tatil yapmadın Böyle bir geziye de çıkmadın evet. ee, işte o az önce bahsettiğim gibi Hepimizin belki de her gün ne yap ne yapıyorum ben ne yapmak istiyorum e, alayım sırt çantamı ve düşeyim yollara gideyim dediğimiz birçoğumuzun hayalini kurduğu şeyi Ayşegül bir gün karar veriyor ve yolu çıkıyor ilk ülke neresiydi ilk ülke Tayland'dı ne Bangkok'tan başladı e, onda da açık bilet aldım ya yani ben dönüş biletimi almadım tek başıma Bangkok'a öyle uçtum ve nereye sonra nereye gideceğime bile dair hiçbir fikrim yok yani hiçbir planlama yapmadım gerçekten ee, ve hostellerde kaldım. Yani hostelde açık yurt e, diyebiliriz hostellere. E, aslında böyle ranzalar bir odanın içerisinde ranzaların olduğu ve hiç tanımadığın insanlarla aynı odada uyuduğun e, kağıt üstüne garip ama yaşayınca çok keyifli ve e, değişik bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Hani altı ay boyunca hostellerde kaldım. Belki bir kez otel deneyimim olmuştur. Onda da korktuğumu itiraf etmiyorum. Yani otelde daha çok korktum ben. Hani birisi şimdi burada yalnızım, birisi kapıyı kırsa girse ne yapacağım ben gibi. Aslında yani hostellerin çok güvenli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü daha fazla insanın olduğu yerde başına bir şey gelme olasılığı da kesinlikle daha düşük. Ee, Kaç ülke? Beş ülke gezdim ben altı ayda. Böyle sindire sindire uzun uzun. <gülüyor> Kaç şehir? Saymadım. Yaklaşık? yani beş yükün altı. Ee, Zor bir soru sordum sana. Evet, şu 30 40 sana. olabilir <gülüyor> 30 -40 ya çok fazla. Şey. Yani çok o ülkelerin gitmediğim yeri çok az kaldı öyle söyleyebilirim Hostellerde yani. Hostellerde kaldın ve gittiğin ülkelerde Hı -hı. bazı zamanlarda da çalıştım. Para kazandın Evet, e Bazısına para kazandım, bazısına kazanamadım. Yani sadece kalmak, e, gönüllü çalışmak şöyle oluyor. E, para kazanabilirsiniz ama bu küçük ihtimal. Genelde kal size konaklama ve yemek veriyorlar. Bu işler ne olabilir? Tarlada da çalışabilirsiniz. İşte yardımcı ol, 2-3 haftalık gibi. Workaway diye bir site var zaten. Bu çok yaygın e, olarak kullanılan bir şey. Hostellerden başvurup iş başvuruları yapabilirsiniz ve aslında planlı bir şekilde gidebilirsiniz. Benim tarzım daha çok şöyleydi. Kaldığım hostellerde bir süre sonra arkadaş olup ya ben burada ne iş yapabilirim acaba? Daha uzun kalacağım sevdim burayı gibi. Hiçbir plan olmadan tamamen evet, doğaçlama. Evet ben artık çok doğaçlamaydı benimkisi. <gülüyor> Peki ne tür <gülüyor> işler yaptın? Genelde yaptığım işler hostellerde etkinlik düzenlemek oluyordu. Mesela çok sosyal bir hostel değilse onlara çeşitli aktiviteler yaratıyordum. Ya da sosyal medyalarını yardımcı oluyordum. Zaten yaptığım iş iletişim olduğu için web sitelerini düzenliyordum mesela. Yani Çoğunla da arkadaşlık ilişkisi gerçekten da İş teklifi bile aldım. Hani sen uzun dönemde burada kalsan keşke. Yani sana para verelim, ne diyelim, çalışma ne diyelim, Burada kal. Tabii ki gezmek başka bir şey. Yaşamak bambaşka bir şey. Onun dışında öğretmenlik yaptım çocuklara Kamboçya'da. O da inanılmaz bir deneyim. Zaten şey oluyor ne derler ona gittiğiniz okullarda hemen size hani sadece öğretmen yapmamış birisin ve onların ana dilini bilmiyorsun. Ama mesela Kamboçya'da dil çok kolaydı yani neredeyse ben şey diye bir insanla masaya oturup nasılsın iyi misin bugün nasıl geçti e, işte işler nasıl gidiyor diyebilecek kadar Kamboçya'da öğrenmiştim Kamboç dilini. Çünkü çok kolay bir dil hani bizdeki gibi zaman çekimleri yok gelir gidir diye konuşuluyor hani tek zaman, tek zaman. <gülüyor> öğrenmesi kolay. kolay aynen harfler bile beşe kadar Ülkeleri sonrasında beş artı mı? bir Ülkeleri sayalım, sayalım. Ee, şey Tayland. Tayland Malezya Kamboçya Laos ee, başka nereye gittim Aa, işte. <gülüyor> acaba gitmedi mi <gülüyor> acaba <an şirket? gülüyor> acaba yalan mı söylüyor yok Gitmişim tekrar herkes. söyleyeyim Tayland e Malezya e Kamboçya Laos. A -a, Ve ismini şeyken. şu an aklımıza gelmeyen program heyecanı nedeniyle hatırlayamadığımız A -a. bir diğer ülke. Ee, peki farklı farklı işler yaptığın farklı şey, yani 30 tane yaklaşık şehir, e, 5 tane ayrı ülke... E, Dönüp baktığında şimdi tam bir anne sorusu soruyorum hı hı. E, hiç korkmadın mı hiç tehlikeli bir şey yaşamadın hı hı. çünkü direkt hani sır çantamı aldım düştüm yollara ve gittim Tayland'a Kamboçya'ya gittim dediğinde e, genelde ülkemizde akla gelecek ilk soru hiç çekinmedin mi tehlikeli değil miydi başına bir şey gelmedi mi? Ya, bu en çok sorulan soru olabilir bana. Hem de işte tek başına olunca genelde çünkü e, Türkiye'den de böyle çok fazla gezgin var ama çoğu çift. Yani tek başına kız olarak çıkan çok fazla yok. Şöyle söyleyebilirim. İstanbul'da yaşayan biri olarak hiç korkunç gelmedi bana. Yani zaten İstanbul'da yaşıyorsanız İstanbul'da yaptı. Kesinlikle yani kesinlikle. Bir de şöyle yani o e, bir özgüven göster yani yürüyüşünüzde bile korkmadan bir özgüven gösterince gerçekten dışarıdan gelen tehlikeleri de ee, gözler şey yani onlara bir böyle e, set vurmuş oluyorsunuz. Ben bunu gerçektenıyorum. Bir de bir süre sonra sezgisel olarak hani bir tehlikenin gelip gelmediğini anlayabilecek e, deneyime sahip oluyorsunuz. Algılar daha fazla açılıyor diyebilir miyiz? Evet kesinlikle ama ben başıma benim hiç kötü bir şey gelmedi. Gerçekten hani hiç kötü bir olay yaşamadım ama o kötü olaylara kucak atacak o e, şeyi de vermedim hani. Riski almadım. O riski de almadım evet. Peki bu 6 aylık serüven, 6 aylık bu yolculuk ne öğretti Ayşegül'e? Ne kattı? Ee, ne öğretti? Ben en çok aslında ben daha fazla soru işaretlerimi çözeceğimi düşünüyordum. Ee, ama işte e, hayatın anlamı aramak veya kendini bulmak için yola çıkmak çok gerçekten gezginler arasında da hep konuşulan bir şey. Yani ben işte kafamdaki soru işaretlerini e, şey cevaplamak için yola çıktım. İşte yol büyülü, işte yol bize yol gösterir. Öyle olmuyor. <gülüyor> daha ben şu ana kadar e, anlamı bulana hiç rahatlamadım yani. Benim için de öyle oldu ama şöyle diyebilirim. E, kendimi çok daha iyi tanıdım. Yani kendimde baş başa kendimin en iyi arkadaşı oldum diyebiliriz. Hani yol üzerinde gerçekten çok fazla hiç yalnız kalmadım. Sürekli arkadaş edindim. Hem e, lokal arkadaş hem dünyanın birçok farklarından arkadaş edindim. Ama e, yine de kendimi çok iyi tanıdım. Bir de hani sö bir söylenmeyeceğim bir hayat kurmayı kendime hedefledim. Çünkü biz e, bu iş hayatını yani bu e, düzende, sürekli monoton düzende bir baktım ki her şeyden söyleniyoruz. Hani her türlü şeyden işte bu, bu şey, bütün, bütün şeyden yol çok kalabalık trafik var o öyle bu böyle ama yani hani çözüm bulmamız gerekiyor bir şekilde o zaman söylenmeyeceğimiz bir hayat kurmamız gerekiyor zor biliyorum ama ben kendime böyle bir hedef koydum. Tam programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz ben de sana sormak istiyordum bütün bu yolculuğun sonunda ve işte aslında 5 senelik kurumsal yaşam ardından da çıktığım bu yolun sonunda. Bundan sonrası için hayali ne diyecektim ki? Söylenmediğin <gülüyor> bir yaşam aslında çok evet. güzel bir tanımlama. Peki söylenmediğin bir yaşamı kurmak için ne düşünüyorsun? Ne hayal ediyorsun? Nasıl bir yaşam hayal ediyorsun? Son cümlelerini alalım. Ee, kesinlikle bu kadar dünyanın farklı farklı yerlerinden arkadaşlarım olduktan sonra... ...kesinlikle birazcık daha e, global olarak e, farklı farklı... Yani bakış açılarını sürekli hayatıma dahil etmek istiyorum. Bu Türkiye'de yaşarken de mümkün olabilir. Başka bir yerde yaşamak da olabilir. E, mutlaka empati için yani fark, farklı insanların bakış açısından bakabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve dünyadan tek e, bakış açısı bizim bakış açımız değil. E, benim hayalim bu şekilde bir hayat kurmak ne güzel anlattın. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk oldun, yaşam öykünü, yolculuğunu bizlerle paylaştın, dinleyicilerimizle paylaştın. 29 için. yaşında bu <gülüyor> serüven eminim sana çok şey kattı. Bugün bizlerle paylaştın, şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında da eminim bu söyleşiden kendisine pay çıkaran birçok isim vardır, birçok dinleyicimiz vardır. Çok teşekkürler bir kere daha. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Evet efendim bugün programımızda sevgili Ayşegül Kırışan konuğumuzdu. 29 yaşında 5 yıl kurumsal hayatta çalıştıktan sonra e, kafasındaki soruların belki de soru işaretlerinin yanıtlarını bulabilmek için yola çıkan ve 6 ay boyunca farklı farklı ülkelerde farklı farklı şehirlerde bir yandan çalışıp bir yandan da oradaki yaşamı özümsemeye çalışan orada hayatını devam ettirmeye çalışan ve o yolculuğun sonunda tekrar Türkiye'ye dönen genç bir arkadaşımızın öyküsü bizlerle birlikteydi. Bazen hani hayatımızda sorularımız oluyor ama sorularımızın yanıtları bir yere varınca çıkmıyor karşımızda. Bazen yola çıkmak, yolda olmak gerekiyor o soruların yanıtlarını bulmak için. Her varış aslında o yanıt değil. Bazen yolda olmanın ta kendisi yanıtların birçoğu diye düşünüyorum. Dolayısıyla Ayşegül de yolda aramış o yanıtlarını. Eminim her gün işe giderken, trafikte, hele İstanbul'da, büyük şehirlerde o koşturmanın içerisinde benzer bir sürü soruyu kendimize soruyoruz ve benim yaşamak istediğim yapmak istediğim şeyler bu mu, yaşamak istediğim hayat bu mu diye soruyoruz. İşte o sorunun yanıtını arıyorsanız hadi o zaman durmayın. Siz de bir adım atın. Belki çıktığınız yolda sizin yolculuğunuz her ne olursa illa bir yere gitmek değil, o Başka bir boyuta geçmek de olabilir. Sizin yolculuğunuz her neyse emin olun o yolda birçok yanıtı bulacaksınız. Bu haftada Kentin Gizli Öyküleri programının sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler yine açık bir radyo mikrofonlarından sizlerle birlikte olacağız. Sizler de bizlerle paylaşmak istediğiniz hayat öykünüz varsa, yaşam öykünüz varsa ya da şahit olduğunuz, programımıza konuk olabileceğini düşündüğünüz... Adaylarınız, konuk adaylarınız varsa sosyal medya hesaplarından, Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda programımızın konuklarını takip edebilirsiniz. İki hafta sonra Salı günü 16'da görüşmek üzere. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. Tekrar görüşünce dek, hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri